Bismillahirrahmanirrahim. Bu aşam inşallah nasıl bulursa Vettini Suresi. Kur'an'daki isimler bak surelerin. O sureyi şerifede hangi konu daha önemli değilse o isim oluyor sureler. Mesela Bakara Suresi gibi bu surenin ismi de Tin Suresi. Tin incir demektir Türkçe olarak. Allah Teala bu sure-i şerifeye yeminle başlıyor. Buradaki vav, Vabil Kasem deniyor, yemin babı. Vel fecri ve şemsi gibi kana bazı süreler allah Teala bunlara yemine başladı gibi Mevlamız bu sürede yemine başlıyor. Burada dört şeye allah da Teala yemin ediyor. Tabi Allah-u Teala Mevlamız yemin ettiğine göre demek ki bu dört yemirler nesne Allah katında kıymetli bir şey bunlar. Hem müslahımız buyuruyor, Essence Billah Bisslahman Rahim, ve tini ve zeytuni, ve tini incire yemin olsun. Allah da yemine diyor Demek ki incirde hem maddi hem manevi çok özellikler var incirde. Bunun için ölen buna yemin diyor. İkincisi ve zeytuni zeytin. Arapça anne aşağı yukarı. Yalnız burada zeytun deniyor Arapça'da. Türkçe'de biz zeytin diyoruz. Allah Teala bu anda yemin ediyor. İncire, zeytine yemin olsun, kasem olsun. Ve turi ve turi sinaya. Tur İbrahim'in dilinde da demektir. Sinin de mübarek anlamındadır. Yani mübarek dağ. Tur dağına Allah'a yemin ediyor. <Sessizlik> ve hazel beledil emin ve şu emin beldeye yani Mekke mükiremeye yemin Mevlamız yemin ediyor. İkisi yenen gıdalar İncir, zeytin, ikisi de mekan, biri Tur Dağı, biri de Bekir Mükerreme Şimdi işte bunların biraz daha açıklamasına dönelim. Mevlamız buyuruyor incire yemi olsun incire. Peki incirden ne çeşit var acaba? incirde neler var acaba? kalt Beyza tefsirinden şu ibareyi aldım. Aynı seri aktarayım inşallah. Fe-i'nettine Şöyle bürüyor tefsirde. Muhakkak ki incir. Fakiyetün bir oda meyvedir. La-favlellehü Ama hiç artığı olmayan meyveh. Mesela karpuzun kabuğu vardır, yermez atılır. portakalın kabuğu atılır, çekirdeği atılır. Hatta hurmanın bile çekirdeği atılır. İncire gelince hele biraz kabuğu da ince ise incir kabuğuna beraber de yemesi daha faydalıdır. İncirin çekirdeği de yeniyor, atılmıyor. La fala buyuruyor. Yani fuzulü fazla bir şey yoktur bunda. Vekubâ'ün latifun İkincisi incir gıdadır. Yani besleyici özelliği vardır. Latifun çok hafif bir gıda. Seri'ül hazmi hazmı da çok kolaydır. Hem kendi çabuk ve de hazmedilir, sindirilir. Hem de başka gıdaların da yardımcı olur. Bütünüsü ve devaün incir aynı zamanda bir de ilaçlarda kullanılır. Yani ilaç gibi bu hastalıklara karşı da kullanılır. Şimdi buna baktığımızda incire sanki bir torba içerisinde ambalajlanmış ama ambalajı doğal ambalajı yeni biliyor da ambalıcı da içinde hem insana zevk veren bir meyve meyve olarak yeniyor tabi tadı ona göre güzel sonra besleyici özelliği olarak bir gıda olarak üçüncüsü de içine bir de bunun devası var yani şifa yönünden de içeren bazı özellikler var. Yani Mevlamızın bunda İncir'de Mevlam yaptığı doğal formül. formül. kesir ürün Nef'i İncir'in insanlara karşı insanlar için çok menfaati yararı vardır. Buyuruluyor. Bunlardan bazısını saymış tefsirle Kad'i ve Hazretleri yüleyinli tab'a İnsanın tabiatını yumuşaklık verir. Bu iki anlama geliyor. Bir dış sürgü yani kabızlığı önler, kabızlığı giderir, insanın dış çıkışını kovalaştırır, yumuşatır. Ayrıca kalbe rahatlık verir, İncil. kalbe ferahlık verir, insan ahlakını düzeltir. Bir kişi gerek tazesini, gerek kur incir yemeye devam ederse, o kişinin ahlakı da güzelleşir, ahlakı da yumuşak olur. Kişide fazla gazap, öfke, sinir olmaz o kişide, kalbi rahatlandırır ve kişinin ifraz zatında, yani dış yani sürülen böyle da rahatlatır ve yuhallül balgama balgamın söktürücü özelliği var incirin buyuruyor. Bilhassa kuru incir daha etkili bunda balgam sökmede. Çünkü kişide balgam birikti mi ondan nefes darlığı da başlar. Hatta hastalıklara sebep olabilir. ve yuhallül kiliteğini ve böbrekleri de temizliyor. Antiseptik olarak Demek ki bebekleri de temizliyor, pır pır yapıyor. E, kimin bebek rahatsızlığı varsa bunların demek ki incir yemeleri daha fazla lazım ki bebekleri de güzel çalışsın, temizlensin. Ve yüziyülü mafil mesaneti minerremelih. Ve mesane yollarında olan kumları da izah eder, giderir buyuruyor. Hatta bir kişi gerek kışın kurusunu gerek yazın tazesini kişi incir yemeye devam ederse o kişinin zaten mesana yolunda kum da birikmez. Yani kimlerde böyle bir sürekli böbrek kum yapıyorsa bunların, bunların devam etmesi inşallah faydalı bir şeydir. Ve yüz bedene ve bedene kuvvet verir bedene de verir. Yani eğer kişi aşırı zayıfsa e, ne kadar dönemi hastalıkta yeni kalkanlarda beden zafir oranmışsa yine bazı çocuklarda çocuklar zayıfsa beslenme teslimi var çocuklarda demek ki bunlar incir yiyince incir bedende beslenme yapar hem öyle ki yağ yapmayınca incir muhtemeler yağ yapmıyor Gayet güzel dokuları, etleri yapıyor. Ve yevtehu süüterlik kebedi ve ciğer yolunda açıyor. Karayar ciğer açıyor. Bir hadis-i şerif yine okuyayım inşallah. Tefsir-i aldım aldığım hadis şerifi. Rıva Ebu Zer'ci anlıyor. Hazreti Ebu Zer hadis-i rivayet ediyor bir Nebi Aleyhisselam min bir gün İncil getiriliyor. Heliyor peygamberimize takdim ediliyor. Fe ekela minhu ve kelya sabiyu kulu. Peygamberli Aleyhisselam Hazreti getirilen İncil'den peygamber hem kendi hem kendi yedi. Hem de hesabına buyurdu. yiyin size buyurayım buyurdu. Ta bunda bir incelik var. Yani peygamberimizin onu yemesi demek ki faydalı bir şey. Peygamberimizin buna tavsiye etmesi hesabına. Hesabım yiyin diyor onlara tavsiye hatta teşvik etmesi bu peygamberimizin burada demek ki önemini daha da arttırıyor. Peygamberimiz şira bu hesabına o zaman. Ona yiyin deyince peygamber şira buyurmuş. Felevkültü İnefakileten Cenneti Lekültü Haza Peygamber diyor. Eğer bir meyve, dünyadaki bir meyve cennetten indi, dünyaya diyecek olsaydım Lekültü Haza işte bunun için derdim Peygamber diyor. Yani incir için derdim. Ama demiyor Peygamber. Tabi ne kadar incir burada derli de olsa Cennet nimetine benzemiyor tabi bence. Yanlış şu var, demek ki dünyadaki meyvelerden, gıdalardan, sebzelerden, işlerinden, cennet nimetine en çok benzeyeni benzeyeni incirmiş demek ki bence. Ama tabi cennet incir diye bence. Peygamber şöyle buyuruyor bu hadis-i şeriflerinde, sinaha taktı ul bawasire peygamber inciri 14 inçli 2 incir basur illetine de keser giderir basur baştan gelen kanamaları da onlara karşıda kanamayı dindirir ve tedavi edici özelliği var incir mabda zaten basurdaki en korkulu şey kabızlıktır Zorlamadır bağırsakları. İncir hem bu kabızlığı gideriyor, bu dışkıyı yumuşatıyor, rahat çıkmasına gidiyor. Ayrıca demek ki incirdeki bir bulunan hassa özellikler ne yapıyorlar? Basurun da karamasını da dindiriyor. Onun tedarici özelliği de var. Ve tenfu minenlik rasi ve Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ayak ağrılarına, kulunç ağrısına da incir iyi gelir buyuruyor. Ve tenfau, yani menfaatleri yarar diyor. Demek ki ayak ağrılarına, kulunç sancılarına karşı da incir yemek faydalı. Kal Alebi Musa Rıza Hasali'nin torunlarından, ehl Ali bin Musa Rıza o da şöyle buyurunca hakkında ettiğini incir yüzü yülü nüketel ağız kokusunu giderir buyuruyor incir yemek ağız kokusunu giderir ve şare ve eğer kişi de saç dökülmesi varsa ve saçları zayıfsa bunları kuvvetlendirir Say bitirmesini sağlar. Vahy ve emanun minel faalici. Biraz çok muyum? Ve ve incir yemek. Emanun emin emanet yani güvencidir, <gülüyor> güvencedir. Minel faalici fec ilete karşı görevli. Demek ki bir kişi Allah korusun felç denen o rahatsızlık gelmeden önce kişi eğer incir yemeye demek devam etmiş olsa bu ona bir güvencedir diyor emniyet kesindir o kişi felç görmez buyuruyor Demek ki felç olmuşsa bile incir yemeye devam ederse inşallah ona da bu felç olur Yine tefsiri kebirde ile ilgili rüya ile ilgili bir ibare var. Onun nakdeyi inşallah. fin finnevmi Bir kişi rüyasında incir görürse nedir bu diyor? Hayırın çok bunda hayırlar vardır. Yani bir kişi gerek ister yaptığı zaman gerekse ister dışında hiç bir rüyasına inciri görürse bu hayırlıdır onun için. Ve men ekeliha eğer bir insan rüyasına incir yerse bu da onun elhamdülillah hayırlı ele sayılmasına bir yorum olmuş oluyor. Bir de inşallah bakalım şöyle incirde yani bugünkü tıp açısından ne gibi özellikler var bir şeker yani tabi tatlı incir şeker var yalnız meyve şekerlerinin bir özelliği var onları beden çabuk atabiliyor fazla gelirse atabiliyor diğer tatlara benzemiyor bunlar organik asitler var incirde sabit yağ var bir de bunların dışında A, B, C vitaminleri bol miktarda var incirde. Bunlar şimdi incirin maddi yönden yararları. Bir de incirin manevi faydaları var ki bu da nedir? Kalbi rahatlatır böyle. Yani kalpteki sıkıntıyı da giderir. Nasıl böyle kabızlığı gideriyorsa İncir. Demek ki bir insan gerek kışın kurusunu yazılı insanın tazesini gidiği zamanlar. incir kalpteki sıkıntıyı gideriyor. Kalbe ferahlık, rahatlık verir. insan ahlakın düzelmesine sebep olur. Ahlak kimseni yumuşar. İnsanda o acıyacılık, hırs, öfke onları gider Allah'ın izniş-i Teala. İşte Tabi daha çok var İncil ile ilgili böyle şeyler. Bu kadar getirelim inşallah siz boz Mevla'mız burada vettini. İncil'i yemin olsun ki böyle göre zaten bu yemin yetebilmiş emreşe. Demek İncil'de hem maddi hem manevi şekerler var. Gelelim inşallah ve zeytuni. Zeytine gelelim. Zeytine gelince yine tefsir kerbeden aldığım ibare yok yine inşallah. Veme zeytun, zeytin de o da aynı şekilde hem bir meyve şeklinde yetişiyor, hem gıda. Zeytin çok besleyici özelliği var zeytinin. Hem deva. Hastalıklara karşı da hem koruyucu, hem tedavi edici özelliği var. Tefsir-i Kebir'de şöyle, şu ayet-i kerimeyi alıyor, sınıbillah, minşeret-i mübareketin, zeytunetin, şu ayet-i kerime diyor, zeytinin özelliğini anlatmayı bize, getara buyuruyor. Mevlamız buyuruyor bizlere, Nur suresinde, min şeceretim mübarekettiğiniz zeytuneti o mübarek zeytin ağacı zeytin ağacı zeytininin yaprakları kışın dökülmüyor yani biz yalnız çam öyle zannederiz aslında çam yaprağı dökülür ama hep devamı taze yetişir döküldüğü belli olmaz hücre değişimi gibi bizlerde ama Zeytinin yaprağı hiç dökülmüyor. Kışlarına dökülme zeytin yaprağı. Sonra en çoğu ağaçtan biri de zeytin ağacıdır. Binlerce yıl dayanır zeytin ağaçları. Bir hasta Hazreti İbn-i Sirin'e gelmiş gördü rüyayı tabi etmesi için. Ben demiş rüyamda bir şeyi bana tabir ettiler küleli küllameyni teşbih. Demiştik rüyasındaki kişiye sen demişler iki lam, iki lamı ye, şifa buluş hastalığından. Tabi bu rüya nedir? Yorum isteyeyim bir rüya. Kendini tabi çözemiyor. Küleli küllameyni teşbih. Sen demişti hastaymış kendisi. Uzun zaman hastalara yatmış ve Artık ne yapsa neyse şifa bulamamış. Rüyası buna böyle diyorlar. Bir söz işitiyor. İki lam. Arif'te lam harfi vardır. Lam harfi. Sen diyorlar iki lamı ye şifa bulursun. Hastalığın gider. Fekale. Hazreti zirin buna şere buyuruyor. Rüyasının tabiri yorumu olarak kül e ezzeytune zeytinye zeytinye diyor finnehü la şarkı yetin ve la garbi yetin ayette bulunan ikilam var arkadaşlarına bakarız hemen İbn-i Sadretleri rüyanın hemen anlıyor buradaki yani şifreyi hem anlıyor çözüyor çünkü Mevlam buyuruyor o zeytin ki mübarek ağacındır zeytandır la şarkı yetin ne doğu ve galile baktı yani zeytinin esas ana yurdu orta doğu daha sonra Kudüs Şam ciberleridir oradan dünyaya yayılmıştır zeytin ve bu kişi zeytin yemeye devam ediyor melamuna şifa şifada veriyor işte demek ki zeytin hem gıdadır besleyici özellikleri vardır hem de aynı zamanda tedavi edici ilaç olarak da kullanabiliyor. Ve peygamberlerin evliyaları en çok sivri yedi de zeytindir. zeytin ekmek muhtemelidir. Zeytin ekmek böyle. neden? Çünkü az evvel dediğim gibi nasıl ki incirde İncir yemek de insanın kalbe rahatlık veriyorsa insan ahlakı üzerinde etkili oluyorsa peki ahlak üzerine nasıl etkili olur? incir zeytin? Aklımda tabi bu soru takılabilir tabi. Şöyle örnek vereyim. Bir insanın kanında ne varsa kan oraya şeker. Mesela kişinin kanında nikotin var. Sigara içiyor yani böyle nikotin. Kişi sigara bırakamıyor. Kanında nikotin olunca nikotina yani sigaraya bağımlı oluyor. Kişinin kanında alkol var. Alkolik ona bağımlı oluyor. Yediğimiz gıda, gıdalar bireden ince bağırsaktan bedene çekilenler. Tabi bunlar kan oluyorlar, kana dönüşüyorlar. İşte insanın yönlendirilmesinde kanın şu etkisi var muhteremler. Etkisi var. Hatta bir kişiye kan verildiği zamanlar eğer o kişi fazla miktarda kan alacaksa alacaksa tabi bunu seçmesi gerekiyor o anda imkanları varsa yani eğer taza kan bu kişiye verecekse e, kimden kan alacaksa bunu seçmesi gerekiyor hiç hayatında sigar içmeyen kişi eğer fazla miktarda nikotinli kan alırsa bu kişi de elinde olmadan sigara karşı bir istek belirir. İstek belirir. Yine bir kişi eğer fazla miktarda yani bedendeki kanından daha fazla miktarda kişi alkollü kişinin kanını alırsa bu kişinin de içinde alkole karşın bir istek olur. Zaten aslında nefis demiş şey de kandır. Kandaki buhardır. Bunun için demek ki kanımızda ne kadar incirin özelliği hülasası özü zeytin varsa bunlar da bizi ahlakken iyi yöne gönderiyorlar. Bu için peygamberlerin evliyaların sofralarında en başta bulunan zeytin ve zeytin yağı aynı şekilde arkadaşlar. Yine tefsiri Kebir'de <gülüyor> zeytin ilgili, rüya ile ilgili bir bölüm var. Ben "Ahaze varaka zeytunu fil menami" diyor. Bir insan rüyasında bir zeytin dalını eline alsa Zeytin yaprını dalını eline alsa, bir semske bir ürveti yüz O kişi sağlam manevi bir yapışmıştır buraya bence. Hakim yapışmıştır bence. Hatta bütün dünyada geçerli bir kural vardır. Yani dostluk için ne derler? Zeytin de uzattım derler bence. Yani dostun simgesi böyle. İnsan aslında gibi barışın bir simgesi olarak zeytin dalı uzatma diye bir tabir vardır. Gerçekten de bazı şeyler fıtridir böylece. Yani bütün insanı kapsar. Doğaldır bunlar bugün şeyler. Demek ki bir kişi rüyasında da bir insan eğer zeytin dalını eline alsa, tutsa, demek ki bu kişi elhamdülillah sağlam bir yapılmış oluyor, haklı yapılmış oluyor bu kişi. Şimdi gelelim inşallah bir de zeytinde tıbbi açıdan ne gibi özellikler var? Protein var en başta. Demek zeytinde protein çok. Biraz da ufak çocuklara büyüme çağında onlara buna da ihtiyacı var. Çünkü hücrenin temel taşı proteinlerdi efendim. Ya Tabi zeytinde yağ vardır. Biraz da yağ zeytini vardır ki hatta onun de yağ daha fazladır çekirdeğinde. Selüloz, fosfor, kükürt, kalsiyum, klor, demir gibi böylece bakar çok çok şeyde var böylece. Bedenle bağlantı eleme var var böyle. Bir de A, C, E vitamini bol mutlaka zeytini var. A vitamini, C vitamini, bir de E vitamini bol miktarda zeytinde, zeytin var. Şimdi, zeytinde ve zeytin bulunan E vitamini Az ele alınmıştı nasıl olsa muhtemem kardeşlerimiz. Biliyorsunuz bir şey vardır. Kısırlık B. yani, evlat sahibi olamama diye. Tam Mevlamız buyuruyor ayet-i kerimesinde Mevlamız. Allah tarafı dilediğine yalnız kız evlat verir. Yine Allah dilediğine erkek evlat verir. Mevlamız dilediğine hem kız hem erkek verir Mevlamız. Yine Yine diye dilim Mevlam kısır bıraktır. Akim geliyor Kur'an-ı Kerim'de yani Allah'ın ayet evet, vermez. Şimdi burada tabii en önemli konu Allah'tan gelene razı olmak. Yani o kişi hakkında hangisi daha en iyis, hayırlıysa ona bu onu verir. Eğer mevla bir kişiye yan kız vermişse ona razı olacak. İlla de olsun demiyor. Mevla'nın erkek vermiş. E kızım da olsaydı keşke demeyecek. Ona razı olacak. Onun için odur hayırlı olanı. Mevlam kişisini verirse tabii ona razı olacak. Bir de eğer mevrem kuluna elbette vermeyecekse ben öyle dilemişse o kişi hakkında da odur hayırlı olanı. Efendim işte edineyim şunlar bunlar kişi sonunda hep pişman bunlar ama. Yani kişi sonunda var bilir mesela. Evladı yok. el sahibi olacak illa. Hele günümüzde tüp bebekler şunlar bunlar böyle zavallı insanlara muhtaralar. Ya bebek bebekler ne yapacak? Tıp sana ne yapabilir? Ne yapabilir? Efendim hanımı yumurtası alacak, erken mi alacak. Tamam o tübe konacak Ama döllenme işe yani hayat meselesi ilaysturu Allah'a itibarece bunu veremiyorlar kardeşim. Tam kadın alıyor yumurta alıyor. erkek de alıyor getiriyor bakıyor dönen döner mi? Tutmadı efendim dönermedi. Neden döner mi? Döllendir hayat ver ona. Yok orada hep altaktı bu kardeşim. Bu ne işin zavallı bazı Bismillah kelimini böyle söylüyorlar muhtemelde. Bir daha dene bakalım diyorlar. Şan, şanslı bir şey yok. Kader var. Takdir var bu şekilde. Zavallı evini satarak parasını satarak harç boş. Bir daha bir daha bir daha der. Allah korusun böylece Şimdi neye bu konuya girdik? Zeytin bahsi durup dururken. Şimdi zeytinde zeytin yağında zeytinde ev bitenme bolca var. Şimdi tabi da iki çeşidi vardır böyle. Biri Mevlam öyle dilemiştir, tabidir, doğaldır. Yani buna tıp dilinde fizyolojik kısır denir buna tıp dilinde. Fizyolojik kısırlık. Bu nedir? on Allah öyle yaratmıştır. Böylece. Buna ne yaparsa yapsın hiç fayda etmez. hanım, doktora gitse, ameliyat olsa, ilaçta kullansa, ağaçlar böyle türbeleri geçse, yani bunlar tabi cahil işleri bunlar. Gülüşler tabi bunlar. Efendimiz işte filan gibi bir bıskı yazdırmış, boş şeyler bunlar böylece. Boş şeyler bunlar böylece. Eğer yaratılışta fıtri olarak, doğal olarak, tabi olarak onu öyle yaratmışsa, yani tıp diliyle fizyolojik kısırık işler varsa, bu hiç boşuna uğraşmaz bu haline razı olsun. Ona Allah en iyisi nasip eder. İkincisi, bir hastalıkla ilgilidir. Sebep bağlıdır. Buna tam bir tıpta patolojik kısır deniyor buna. Hasta ilgilidir. Bu bir sebebe bağlıdır bu. Mesela bir kız hiç evlenmesi çocuğu olur mu? Olmaz. Erkek delikanlı evlenmesi olur mu? Olmaz. Nedir evlenmeleri? O da bir sebebe Tevezül yapışmadır efendim. Bunun gibi işte bu patolojik olan yani hastalıkla ilgili olan kısılıkta kısılan bir sebebi de baş sebebi de var. Bunun bir sebebi nedir? E-vitaminin noksanlığındandır efendim. Eğer erkekli hanımda E-vitaminin noksanlığı varsa, varsa onda çocuk olmaz. Olsa bile düşer. Düşer böylece. İşte demek ki eğer bir kişi de böyle patolojik yani hastalığa bağlı. Tamam çocuk kalıyor, döndene oluyor ama zayıf oluyor, düşüyor. Efendim işte ümmü sibiyan falan mısık yazdım olacak mı? Olmaz mı? Diyeyim? Öyle bir şey olmamış. Olmaz ama bir şey öyle. Bu ümmü sibiyan doğumdan sonra böyle. Şuraya sıkarlarsa mesela böyle mor mor şap ağlarsa onlarsa o zaman olabilir bekler böylece. Ama anlar hamdeki çocuk efendim işte düşüyor zayıf oluyorsa bu genelde bunun sebebi ev yiten noksanlığında ileri gelir böylece. Bilhassa eğer bazı hanımlar e, çocuk gelişmeden düşüyorsa gerçi o da olmuştu da ama fakat sebep olarak ne yapma gerekir demek ki bunlara tavsiyem inşallah bol bol zeytin yesin zeytin bunlar sadece. üçüncüsü ve turi sinine tur dağına yemin olsun mevlam görüyor tur dağı Hazrı Musa aleyhisselama peygamberlik verilen bir dağ zaten tur eski İbran dilinde dağ demektir de mübarek demektir mübarek da demektir. Musa Ali Medyen'den Mısır'a gelirken yani Mısır'da tabi doğdu. Orada büyüdü. Fransa'yında büyüdü. Sonra öyle gerektir. Allah'ın tabi tabirinin gereği. Hep bunlar ezelde planlanmış. Programlanmış bunlar. Şey. Allah'ın takdiri gereği. Musa Ali Şaham gitti. Musa'dan kaçtı. Orada evlendi elhamdülillah. Çoğu çocuğu oldu. Koyunları, sürüleri oldu böyle, davarlar oldu. Bir gece girilerken Mısır'a doğru Allah'ın tabi takdiri. Yani kul Allah'tan gelen her şeye tam razı olsa olabilsek yani tabi. tabi böyle telaşa, paniğe kapılmadan böyle sakin yaşa karşılayabilsek, aslında her şey olacağına var ya bakınız. Şimdi de bu konuya girdim. Mısır Asilam Hazretleri Medyen'den Mısır'a gelirken gece yarısında Tur'da eteklerine yaklaştılar böyle. Gece yarısında. O gece çok soğukmuş. Şöyle istiyor. bazen soğuk. O gece hava kapalıymış. Ne yıldız var, ne ay görünüyor böyle. Hava kapalıymış. Gayet karazeküre karanlık. Musa havası gereken o zaman ana yollarda falan tabelalar yok mu yollarda bir şey böylece? Her taraf çör, kar mı bir şey çöller. Musa hesamı yola şaşırıyor işte gece gelirken bak. Tabana şaşırdan mevlan verece. Yolunu şaşırıyor. Acaba yanlış mı gidiyor, doğru mu gidiyor? yıldızlar da bakıp yoksuz göremiyor. Yön bulamıyor. Anlayamıyor da. Bir de o arada koyunlar dağılıyor. Karanatay kardeşi. Yani koyunların sürünün başını göremiyor. Koyunlar dağılıyorlar. Musa'ya sana tabii telaş da de olsa. ya da peygamber değil Sonra hanımı da hamileymiş. 9 aylık hamle vakti gelmiş. O anda hanım diyor ki Musa'ya ya Musa doğum sancım çok sıklaştı doğurmak üzereyim ama hava da çok soğuk böyle hava çok soğuk Musa Selam'a tartıp daralıyor böyle hava soğuk yolu kaybetti aşırı karanlık koyunlar dağıldı hanımı doğurmak üzere ne yapacak şaşırdı kaldı tırdanlara baktı orada bir ışık gördü onu ateş zannetti Hey dedi orada belki çobanlar ateş yakmışadır. Oraya gideyim. Alçalbadan geleyim. Hem dedi de hanımı doğumda üşümesin. Ateş yakarım. Hem de, de çocuğu görürüz, etrafı görürüz. İyi mısınız İşte turdana gitti. Ondan Rabbim oraya çekti Yani Allah Teala sebebin yaratıyor Oraya çekti. Orada bir ağaçlar bir onun dur. Gördü ışık tabii durmuş o. Ona o ateş zan etti karşısından Musa Harun Hazreti oraya gelince Odan Rabbim kendisine hitap etti. O da peygamberlik verildi kendisine. Peygamberlik verildi. Tabii o anda Hazreti Musa her şeyi unuttu anda böyle O mevzanı kerem oldunca Hazreti Musa Harun Hazreti kendine geçti böyle o makama geldi. Sonra derim geldiği zaman bahtı ki her şey yel yerinde böyle. koyuna toplanmışlar. Hanımın rahatça doğumunu yapmış, şişmemiş ama böyle. Yapmış. işte Mevlam oturdana Mevlam yemin ediyor. Dağların bir özelliği var muhtemelen de dağların böyle. Yani dağ de, insana böyle, daha şicatlı olur böyle, daha cesur olur daha insanları. Ve ne kadar Evliya varsa bakınız, hep evliyalar mutlaka tepelerde böyle, düze değil böyle. Hep tepelerdir böyle şey. E, peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de biliyorsunuz, Nurdağ'a, o abim peygamberimiz böyle. Peygamber Nurdağ'a gitti, orada peygamber köyünde. Doğru ünlüsü, Ve Hazer Emin Mevla buyuruyor şu emin beldeye, yani Mekke'ye mükremeye yemin olsun. Mekke'ye mükreme emindir. Güvenli belde. Orada Allah'ın öyle aşırı felaket olmaz böyle. Böyle şey. deprem, mefrem şunlar olmaz böyle. Şey. Oraya düşman da giremez, oraya deccal da giremeyecek böyle Peygamber'in Aleyhisselam'a böyle. Yani Mekke ile Medine'ye Deccaliyet o rejim oraya giremeyecek. Mekke'le Medine'de kandırla orada İstankoku ebedi orada olacak böylece. Olacak. Mevlamız buyuruyor: "Sebilla ve men dehalehu kâne âmina." Kim ki oraya girerse artık orada emniyetedir, güvendedir orada böylece. Hatta mekke mükeremenin ki haram bölgesi çevresinde kendinden biten ağacı kesilemez hafif otu Otu orun Orada avlanmaz. Haram bölgesinde hafif Avlanmaz. Orada savaş olmaz böylece. Oraya kim saldırmaya kalkarsa mutlaka hemen belasını bulur. Bir de kim? Ebrehe denen kafir. Peygamber Aleyhisselam adetleri ana karındayken Kabe'yi yıkmak üzere Yemen'den geldi. Filler ordusunda. O zaman filler tank şeklinde. Büyük fillerle geldi. fakat daha Mekke'ye giremeden Meylem onları helak etti böyle. Yani hava kuvvetleriyle kuşlarla onları helak etti onlara. Böylece. İşte Meylem burada yemin ediyor. İncire, zeytine Tur Dağı'na ve Mekke-i Mükerreme'ye. Arkadan öğlemize şirak buyuruyor. Lekad-ı halaktel insane fi ahsini takvim. Lekat, kat kelimesi fil-i mazinin önüne gelince kesin anlamına gelir. Mesela kad kale, muhakkak ki dedi. Bir de bu kat kelimesinin evveline lam geldi mi? Tekit, Yani güçlendirme mi geliyor? Be'lam burada lakada haletler insana buyuruyor. Be'lam bir azametimizde insanı muhakkak yarattık. Fi ahsini takvim en güzel bir şekilde. Yani Mevlam Tabi irade mevlamız ait. Olmadı. O da yaratıcı. Odur alemini Mevlamız böylece. Mevlam insana ayrı bir önem vermiş Mevlamız böylece. Diğer bütün varlıklar bulunduğu halde canlı cansız olsun diğer bütün varlıklar denge, düzenin geri yaratılmışlardır böyle. Yani dengemize tamamlanacak böylece. Tamamlanacak. Mesela Yer altına yaşayan işte kösebekler soğucanlar şunlar bunlar vardır böyle yer altına yere, yaşayanlar. Bunlar ne yapıyorlar? Tabi yere altına açıyorlar. Açıyorlar. Hem toprak havalandırılıyor, doğal bir havalandırım oluyor. Hem de yağmur yağdığı zaman açık diyeklerin altından su içtiyor işte. Sonra ne oluyor? Bunlara işte farelere yiyor, başka gıdalar yiyorlar böyle. Onlar yılanları yiyor. Yılanı gezer topluyorlar. Bak bu Nedir bunlar böyle? Hep bir denge düzenin gereği. Allah'ın kurduğu varlıkta bunlar başka kardeşler. Ama Mevlam insanı niçin yarattı? Kendisi için. İllâ li'budûne ve lâ bi'ri. İnsanı cinajak li'budû, li'arifûn beni bilsinler, bilinççi olarak, inansız, imansız, bilsinler, anca etsinler yarattı Mevla buyuruyor. İşte ne? insanı insanlığı bu noktada düğümleniyor. Yani Allah insanı, haşa başka bir varlık yaratmamış Bakın, diğer bütün varlıklar, hep birbirinin yararına birbirini tamamlayıcı olarak adam bence. Birbirine yer bunu yapar, bunu hmm. yapar böylece. Madde maddesiz böyle olsun böyle. Hatta can cansız olsun böyle. Bir tamamlarlar. Ama insan insan bütün varlıkların ötesinde, üstünde insanladı. İnsan yeryüzü i̇nsan, halifesi insan insanı böyle ne yaratmış? İlla li budun hmm. ve la'am ancak beni bilsinler bilinçli olarak ibadetsinler yarattım buyuruyor. Demek ki insan Allah'ı bildiği sürece Allah'a inandığı sürece in Allah ubudet yaptığı sürece işte insan insandır. Geri insan budur. Yine Mevla'nın buyuruyor. insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor Mevla. En güzel şekilde Şimdi şöyle diğer canlılara baktığımızda iki ayaklı, dört ayaklı, çok ayaklılar var tabi, sürüngenler var, uçan kuşlar var, kanatlılar var böylece şey. Onlara baktığımızda gerçekten en güzel varlık insandır. Yani insanda Mevlam güzeli görmemişler. Vermiş. Diğer bütün canlı varlıklar eğilerek yürürler, eğilerek. İki ayaklılarda mesela. Tavuk da böyle, kaz da böyle, eğilerek böyle yürürler. Böylece. Dört ayaklar eğilerek yürürler. Eğilerek yürürler böylece. İnsan iki ayet üzerinde ama dik yürüyor. Kafayı yukarıda. Yürüyüşler böyle. Yine diğer bütün varlıklar ancak kendi bedensel organlarından yararlanırlar. Başka yararlanamazlar. Mesela bir kediye insan bir şey atarsın. Ne yapar kedi? Eğer büyüse koparamıyorsa ayağına basar. Hicabın tırnağını geçirir. Dışını kapama çalıştırır. Yine bütün canlı varlıklar insanın dışında gerek avını yakalarken gerekse kendini savunurken ancak bedensel organdan yararlanır. Böyle. Çiftesinden, gagasından, tırnağından, dişinden. Yer alamaz çalıştırır bence. İnsan, insan yeryüzünün halifesi, insan bütün üzerinde, insan ne yapıyor? İnsan bedensel organ dışında insan bahsiye yer İlk insanlar bile taşla atmışlar hayvana karşı büyük sırıklarla, odunlarla. Tabi ondan sonra şey kesici aletler. Kılıçlar, oklar, şunlar, bunlar bulmuşlar. Yani insan her şeye yer alanı insan böyle şey. Allah insana bunu vermiş. Yine bütün varlıklar eğilerek ağzına gıdasını yer, yemek yedir. Ne kadar varlık var insan dışında. Her biri ağzından yer, hem de eğilerek yer böyle şey. Mesela tavuk böyle. makasını ...çöpükten bir şey bulur eğilerek onu çıkarır balajca uşan kuş havadan gelir eğilerek gagasına bulur İnsan... insan insan nasılıya bakmaz Insandaki şu ...değere bakılmay. İnsan şöyle aldığı gıdaları en önce bir kabuğunu gerek, kabuğunu soyuyor, kesiyor, doğuruyor. Gerekiyorsa insan bunları yıkıyor içiyor, kaynatıyor, haşlıyor, ızgara yapıyor her neyse. Sonra kişi oturuyor sofrasına oturuyor kişi. Elinde kaşığında efendim çatalında bir oturdu yerden ağzıyla bir yemek Yine en güzel gıdaydı abim insanlara vermekte Allah insanın bir kerem yaratmış. Tabi bu ne istiyor şimdi tabi Allah şükür istiyor. Allah kulu yapma gerekiyor. İnsan kendi böyle olmadı ki. İnsanın bunda bir seçeneği yok ki ama. Efendim işte ben insan olma beni istedim. Ben efendim işte şöyle olmak istedim. E böyle bir şey var mı? Yok. Eğer Mevla dilesi bizi Allah'a kedi yapardı. Ya da Allah dilesi Allah'ta insan insanların da şekil olarak Mevla'nın bizleri de Ağabeyim, inek gibi yaratırdı Mevlamı bize böylece. yaratırdı böylece. Bunun için, elimizde bir seçenek yok muhtemelinde. Bir güç yok elimizde böylece. Yaratan Mevlamız o yaratmış. Bir de bunların ötesinde asıl insan nedir? Ruh. Ruh demek. Ruhaniyet böylece. Ruhaniyet ki akıldır. Akıl, gönül, bunlar ruhla ilgilidir bunlar diğer varlıklar onları kendi varlığından haberleri yok onların ama evet kedi koşar kaçar, avını yakalar, yer içer duyguları itimiyle içgüdüyle nefsani gıdaların ikisi birleşir onu yönlendirir ama bir kedi bir koyun bir kuş onlar kendi varlığından habersiz yaşıyorlar. Bilmiyorlar kendilerini bilmiyorlar. İnsan, insan kendi varlığını biliyor. Ben bir varlıkım. Yaratıldım. İnsan bunu biliyor. Bu neyle oluyor böyle? İşte akıl, gönül denilen ruhla ilgili bölüme giriyor bunlar. Bedeni aşıyor bunlar. İnsan böyle aklıyla kişi kendi varlığını biliyor. Fakat ne gerekiyor? İşte insan kendini bilecek. Nefsini bilen Rabbini bilecek. Peki bilemeyen var mı? Var. Mevlam buyuruyor. Sümme ondan sonra. Yani insanı en geniş şekilde yarattık Mevlam buyuruyor. Süm ondan sonra esvelen safiliği. İnsanı aşağıların en aşağısına geri çevirdik. Döndürdük melan Yani insan aslında ruhtur. Böyle Ruhtur böyle Daha ileri gidelim. İnsanın nereden başlangıcı muhteremler? İlahi irade. Yani Rabbim ezelde dilemiş. Dilemiş ki insan diye bir varlık yaratacak. Yaratacak böyle. Bu İnsan denen varlık nasıl olacak? Böyle, böyle iç organları, dış organlar ruhaniyeti, gönlü, aklı, bütün duygular, sistemleri nasıl olacak? Ve yine dünyaya karşı da insan gelecek. Böyle. Aslında hepimizin şekli ezelde illahi irade tecrü et, böyle. etmiş. Böyle. Sonra vakti gelince böyle Yaratıyor bizi yaratıyor önce. Aslında, önce ruhumuz yaratıldı, tabi ruhumuz, melekler gibidir ruhlarımız. Hatta Mevlam'ın imtihan etti bizleri. Mevlam sordu, ''Elesi bir kullarım, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben, sizi yaratmadım. ben size yaratmadım mı? Ben bir güzel ben değil miyim? Kalu bela.'' Orada elhamdülillah, Evet, Seyir Allah Allah'a tarihleri tasdik ettik ve kabullendik. Sonra Mevlam üzere aşağıların en aşağısı nedir? İşte toprak maddesi en aşağıda. Üzerinde su, üzerinde hava, onun sırası ısı. Isı da havadan hafifdir. Üstü olur bence. İnsan aslında melefer gibi ruhaniyet halinde metafizik iken kişi ruh halinde melanin bizleri ne yaptı işte toprak maddesine bedenimizi çevirdi melanin bedenimizi Yunus Emre Şerif ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm göründüm Eme ruh haline geçti işte bizim görünemeyensa bu aleminde ne gerekiyor işte toprak maddelerinden atom elementlerden tabi bu suyla, havadaki gazlarla birikiyor. Enerjisiyle olgunlaşıyor. Aynı gelen ışınlarla bu şekilleniyor. Şekilleniyor. Böyle buna hayat verdiği anda insan dünyadan bedensel olarak işi girmiş oluyor. Yani ruh ruh bedene inmiş oluyor böyle. İnmiş oluyor. Şimdi bu iki anlama geliyor. Bu çünkü arkadan illa lezine illa geliyor. Bu illa da istinay münkatı, istinay mutasil. İki anlama geliyor. Bunun bir anlamı insanları güzel şekilde yarattık. Onu sonra estulen safirine yani erzeli ömür deniyor. Hayatını en kötü tecrübeni çevirdik. Yaşlıdır böyle, artık böyle güçsüz, kuvvetsiz, gözü görmez, kulağı duyulmaz, evet, idrarını tamaz, beli dolunmaz, hatta buna haklı dönemi bildiğine bilmez, o denmeye gelir. Yalnız Peygamberimiz'in bu kızı bir şey var, mucizesi var muhtemel din kardeşlerim. Şöyle bir Bir kişi, eğer gençliğinde Allah'a talaya ibadeti yapıyorsa, bu kişi yaşlandığı zaman uyvatını yapamasa da Allah'ın anı sabi yine veriyor. Bakmakta. Mesela şu örnek verelim. Erkek olarak beş vakitin camide kılmak gayet ediyor. Cemaate gitmeye çalışıyor. Gençliğinde el ayak tarken gidiyor. Sonra efendim işte saati güçlü kuvvetli çok uruş tutuyor. Uruş tutuyor. Kur'an-ı okuyor. Allah yoluna cihat ediyor. İslam için çalışıyor. Faaliyette de bulunuyor. İslam için çalışıyor. Ama yaşlandığı zaman tabi bunları yapamıyor. Ama gençliğinde bunları yaptığı için eğer gençliğindeki gücü kuvveti devam etseydü yine bunları yapmaya devam edecekti. Allah kişi aynı hesabı veriyor. Yatağında. Camiye gidemiyor. Ama gençte gidiyor camiye giderken şimdi giremiyor onlara bunu veriyor şimdi buna tabi bir incelik var burada sevgili kardeşlerim demek ki bir kişi yaşlılığında dönüş yapsa gençliğin Allah yoluna olmamış böyle hayatının en güzel çağlarını böyle en dinamik çağlarını Allah yoluna verememiş nasip olmamış sonra dönüş yapmış. Tabi tevhid kabuldür böyle. Ne var ki? O zaman yaptığı kadar sevap alıyor böyle. Ama gençliğinde Allah dönüş yapmış. O güzel dönemini, dinamik çağlarını, yaşının en güzel şeylerini Allah'ın da geçirmişse bu yaşlanınca da ne yapıyor? Aynı sevabıyla devam ediyor bu müreç. Bu birinci anlamı. İkinci anlamda nedir bunun? İşte insan aşağıların aşağısı nedir? Allah kursun cehenneme atılma. Allah cümlesi korusun muhtemelen. Allah çok sıkıntı olalım. Peygamberimiz Allah'a dua ederdi. Peygamberimiz Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım dedi Peygamberimiz. Peygamberimiz Allah'ım Allah cehennem azabından Azamın karnı sana sırrım derdi peygamberimiz Allah çok dua ederim böylece. Bak Mevlaam görüyor, insanı en güzel şekilde yarattık melece. İnsana en güzel üstünlükleri verdik. İnsana en temiz gıdaları verdik. Yine diğer bütün canlılar bir yere giderken ancak kendi organa yaralanıyor. Kuş mesela kanadını şırpıyor. Daval hele süringenler zavabı Yerde sürüne sürüne gidiyorlar. Ayaklarına gidiyorlar. İki büktüm gidiyorlar. İnsan, ilk insanlar bile işte merkebe binmişler, otağa binmişler, develere binmişler. Öyle yolcu yapmışlar günümüzde bu daha çoğalıyor. Vasta daha çoğalıyor. E Rabbim insana böyle yaratmış. Neden? Allah öyle buyuruyor Mevlamız, niye abudun var? Allah insanın kendisi için yaratmış. yaratmış. Şimdi mesela bir makam şoförü tabi seçilirken daha başı seçilir böylece. Daha seçilir böylece. Özel kalem müdürü mesela daha başlı seçilir. Tam Mevlam böyle seçim yapmış. İnsanlar en güzel yaratmış böylece. Ama Mevlam buyuruyor, onu sonra. Esfel'in safiline çevirdik. Cehenneme. Cehenneme. Yani yazık edildik ki kendisine. İnsan nasıl gidiyor cehenneme? Tabi allah Teala kul görevini yapmayınca muhtemelen. Yapmayınca muhtemelen. Şimdi diyor bazılara tabi, tabi onlar da düşünemedikleri için yani gaften diyorlar. İşte yani ben işte hür değil miyim? Yani, özgür değil miyim diye yani. E mecbur muyum diye inanmaya. Mecbur muyum peygambere bağlanmaya? Mecbur muyum diyor namaz kılmaya diyor. Mecburuz, mecbur mecburuz, mecburuz ya. Mecburuz ya. Mesela bir dere dairesine bir memur alınıyor. Hastaneye mesela benimki bir dahili uzmanı gerek alındı. Dedi ki bu dahili uzmanı ben bu bakın ben diş ekicem olur mu? Olmaz mı? Bak. O da aynı hastane bölümünden böylece Efendim ben göz uzmanı yapacağım. Desi olur mu? Olmaz mı? Bu dahil uzmanı diye alınmış, onu yapacak böyle. Efendim göz ekimi olarak alınmış, o göze bakacak böyle işe. Kapıcı kapya bakacak mütevempler. Kaloriferci kalorifera bakacak. Aşç yemek yapacak temizlik görevlisi elemanı temizliğini yapacak. Efendim temizlik elemanı diye alınmış görevi bu. Şu işi yapacak. Yapacak. Gider aşçı yanında soğan soyar. Olur mu? Evet, ben soğan soyacağım. Olur mu? Olmaz muhtemelen. Olmaz böyle şey. Yani. Olmaz muhtemelen. Bunun için Allah Ta'ala bizi onun için yaratmış. Allah bizi en güzel şekilde yaratmış bu. Yani insan en saygın geçtiği insan böyle. Öyle varlık insan böyle. Kişi kendini biliyor. Akıl var. İnsanında bilinç var. da hafıza var. Bir insan saklayabiliyor bilgilerini. Hayvana bunu saklayamıyorlar da. İnsanlar bir de kalem ile velan büyürüyor. İnsan mevlamı kalem ile öğretti. İnsanın yazı ile insan mevlamı anlatabiliyor. Yine insan yazı sayesinde kişi, önceki ilminde insan yararlanabiliyor muhtemelenler. Yani insanın bu kadar üstün vasıfları var insanın, kardeşler. Bunu Allah bizi böyle yaratmış ama, elimizde bir şey yok muhtemelen şey, yaratmış. Haşır ben kulluk etmeyeceğim, bu ama muhtemelenler. Peki nedir bu o zaman? İnsan neye cehenneme atılıyor, kişi Allah'a kulluk etmeyip de Allah korusun... İnsan nefsani batakoda kalırsın. Nefis nefis, nefis. nefis. Nefis. Hayvansal hayat. Hayvansal hayat. Nefis denen o hayat, o duygular hayvansal hayat. Nedir bunlar? Bir şehvet. Bir de şehveti durmadan yeme. Bunu hayvanlar bizim daha yakıyorlar böylece. Tavuk masa durmadan kadar. Böyle. Koyun kuzdurmadan yer efendim. Böyle. Hepsi böylece. O işi bizim daha biliyorlar böylece. Hatta avunu yakalıyorlar böylece. Koşuyorlar, çarpışıyorlar ne yapıyorlar? Biri kaçıyor biri kovalıyor. Yapıyorlar böylece. Bir de tabi edep veri şehveti ki bu da neslin, arkana gelen neslin devamı işin. Yani her tür, her tür varlığın o türün neslinin devamı edep bir şehvetine bağlı şey. Hayvan da bu var bu şey var böyle şey gazap böyle kızma saldırma Hayvana da var bunlar var bunlarda e insan bunun için yaratılmadı muhtemelen de, yaratılmadı ne yazık ki böyle tabi gafiller muhtemelen yani bir tatminsizlikten böylece tatminsizlikten böyle e, doyumsuzluktan böylece neden insanlık makamına giremeyince ruhsal manevi alamayınca insanlar hayvansı hale kalıyorlar. Şu var ki hayvanda akıl olmadığı için hayvanla hayata memnundur. Hayvan o anda karnını doyurdu mu? Eşiyle hayvan eşlendi mi? Hayvan birden doğal yaşam koşullarına yaşadığımı, hayvan tatmin olur. Hayvan o kadardır görüşü, o kadar onun dünyası, o kadar da böyle. Ama insanda akıl var muhtemeler. İnsan bir şeye tatmini olamıyor ki, olamıyor ki. Çılgınlık, mesela sigaraya başlar, yetersiz, biraya dönüşüyor hafif alkole başlar, kuvvet başlar, yeni yetersiz böylece. Tatminsizlik, çılgınlık, uyuşturucu bağımlı olur, şunlar bunlar olur. Tabii şehvet de bunu gibi muhtemelen böyle. Şehvet de bunu gibidir. Eğer o şehvet de Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde böyle, o sınırın içerisinde kalırsa, doğaldır, normaldir, insan onlara olabilir böylece. Ama ki açtı mı erkek veya kadın, yani gayrimeşru ilişkine başlama Allah korusun, işte insanı bakan iner hayvan hayvansallaşma Allah korusun. Hayvansallaşma böyle şey. Yani nikah tanımama, meşruiyet çizgisinden tanımama, gayrimeşru bir yaşam böyle, bu nedir? Bu tabi önce aile yuvasını yıkar o trendir. Bir milletin temel taşı aile yuvalarıdır. Ahlak buradan başlar böyle şey. Aile yuvası bir çatırıldı mı? Yıkıldı mı? E kadın başıboş oldu mu? Eki başıboş oldu mu ne olur? Allah korusun böylece. Aile yuvası yıkılır. Çoluk nesil belli olmaz. Artık akıllar belden aşağı iner. Tamamdır. Ama tatmi olur mu? Yine olamam, olamazlar bunlar gene. İşte demek ki bir insan Allah korusun insanlığını yitirirse Allah şu güne küfre giderse insan böyle nefis bataklığına karanlıklara gömülürse böyle öfke, hırs, itiraz, onur, benlik, kir, şeref gibi böylece insan bundan sövenirse ne olur? Allah korusun yazık ki cennete edecek böyle. İllezine amülü <gülüyor> ve amul-i mevlam mevlâm Ancak işte iman edenler bunlar nefsin karanlığında, bataklığından çıkanlar bunlar bence. İmadenler böyle. Allah tanıyanlar. Bilin şu Allah da Allah-u Evet, insan bakacak kendisine ki insan bir halde kalmıyor ki insanı tanıyanlar İnsan kalamıyor ki. Herkes yaşına göre şöyle geçmişlerini göz önüne getirirsin. Aklımız erdiğine kadar gidelim geriye doğru. Nedir bir zamanlar Çocuktu böyle. İşte üç yaşlar insan. Hatırlığa şıkkırı mesela. Hatırlığı kişi bir çocuktu böyle şey, insan. Sonra yavaşça işte okul çağı başladı. İşte okula gittin. A, B yazma öğren başladı kişi. Derken oynama, koşma, dövüşme, kavga, şunlar bunlar derken sınavlar. sınavlar sınavda terlemeler böyle. Çile çekmeler böyle. E gençlik oldu işte askerliği. Kızışan derken, şeyi yaparken derken eğlenme oldu. Oyun eğleneceğ, yani oyunlar değişiyor. değiştiği var. Evet, evlerimiz efendim, i̇şte, nesil oluyor, iş güç oluyor, makam üfkü giriliyor. Ama kişi bir halde duruyor ki insan ama böyle. İnsan devamlı bir değişim böyle işte. Yani bedensel yapıda bir değişme. Önce büyüme oluyor tabii. Çocuk başka, genç başka, orta yaşlı başka, yaşlığın böyle psikolojik yapıları, düşünceleri başka, hayat koşulları başka, hayata bakışları başka ama sürekli bir değişim hayatta değişti. Hiç kimse diyemez ki ben bu yaşta kalacağım. Dünyanın en güzel bir kızı. Efendim işte ben bu yaşımı beğeniyorum, bu boyun pozisumu beğeniyorum, ben bu yaşta kalacağım diyebiliyor muyum? Diyemiyor muhtemelen. Diyemiyor muhtemelen. Yani dünyanın... ...bir numaralı kişisi de... ...7 yaşında... ...kalamıyor. Neden? Allah'ın koyduğu kanun yürütü olduğu için. Ya bunu kimse kaldıramıyor. Kaldıramıyor böylece. Yani insan... ...nasıl ki çocukken genç oldu ...bu durumuna geldiyse... ...kişi daha da yaşlanacak. Herkes tabii bunun yaşına göre... ...insan daha yaşlanacak... O gözler görmeyecek, kulak duymayacak, bel bükülecek, kişi idrarını tutamayacak. Derimler. Kişi yatağa bağlanacak, bağlanacak, hastaneye doktor derken kişi sonunda ölecek, ölecek. Derimler. İster istemez böyle şey. Doğmak elimizde mi? Yok. Bir soruldu mu? Karıştık mı? Karışmak derken. Azar eserim geldiği anda Kişi kendini mezarda bulacak. İşte gerçek muhteremler. Önümüz alkbunu görüyor işte muhteremler. İnsan hayvan değil ki. Tam hayvan yarın düştüğüm hayvan. Hayvan kendi vaadlerini bilmiyor hayvan. Hayvan işi yarında bir şey yok hayvan işin böyle şey. Ama insanız Allah aşkına muhtemel. Ne insanı bırakıyor bu şekilde böyle? Nedir bu fuhuş? Nedir bu gayrimeşru ilişkiler? Nedir bu alkol, kumarlar? Nedir bu uyuşturucular böyle Ne bu kavga dövüşleri, ne bu savaşlar? Ne bu kan dökmeler böyle? Değer mi bunlar böyle? Değmez muhtemelen. Değmez bunlar bu şekilde böylece. İne gerek işte ille lezin amını öncelikle Allah Celle iman. O birdir. Odur yerlerin göfteri maliki. Başka başka hepsi belli varlıklar atom yonlar işte atom yonlar atomlar şekil değiştiriyor atom ışıkla ısıyla işte, enerjiyle sesle gürültüyle baharlar oluyor gök gürlüğü içine çakıyor şunlar bunlar oluyor ışınlar geliyor ne oluyor atomlar şekil değiştiriyor arkadaşlar. oluşun bozulma arkadaşlar. bozulma arkadaşlar. sonra ve amelü salihati ameli salih. Efendim diyor bazen inancım çok kuvvetli Allah'a karşı. E ama alnı secde görmüyor. Abdül almıyor ama. Ya da bir cumadan cumaya edecek. Bayrandan bayram edecek. Olur mu? Olmuyor. İmanın gereğini yapmak. İnancını yaşamak. Yaşama gerek ya efendim. Bu dur işte amele sahile beleşe. ben namaz kılayım şunu yaparım. Hayır, hayır yapamazsın Yapsan Yapsana geçersiz beleşe. Allah sana şunu istiyor. Allah senden bunu istiyor. Ya. Trafik durdu arabanı ne istiyor? Ehliyetini ver diyor. Ya, ehliyetini ver. Ben benim tapusunu vereyim. diploman vereyim. Yok. Ne diyor? Ehliyet, ehliyet. Allah bize önce namaz istiyor namaz berçeket namaz istiyor. Evetim vaktim yok bırakalım bu yalanı mutenler bırakalım bu yalanı bırakalım bırakalım bunları. nasıl vaktin yok böylece? bir boğaz toklu için bütün ömrü verilir mi ya kardeşim peki bak yesek yesek şu bedene baksak baksak baksak şu ben 5 kat, kat daha şişman olsa bile diye bize bunun zararı var ne olacak? kabirde böceklere yem olacağız otlar. Arapça bir ibare vardır. Külli âkilin mekül derler. Külli akilin mekül her yiyici yenir. Yani bir varlık yiyiciyse onda yem bulunur. Bunlar böylece. E biziz yiyiz ve yiyoruz belki dele ama biz de bulunacak böyle. İşte mezar gördüğümüz zaman muhteremler, bakın ya, on nazik bedenlerimizi böcekler yiyecekler, hemen böyle. Şey. Yılan da gelecek böyle, çiğanda gelecek böyle, daha küçük böcekler gelecekler böyle, biz saracaklar, bizi böyle çıtır yiyecekler böyle şey. böyle şey. İşte. Demek ki önce Allah'a iman bir şahni. Sıra bu imanın doğrultusunda, inancın doğrultusunda Allah'ın emirlerini yapmak, yaşamak böyle. İbadet yapmak, haramlardan kaçınmak. Helehüm, <gülüyor> bunlar için vardır. Ecrün, ecir, sevap karşılığı vardır. Öyle ecir ki, gayr-ı memnunin, arakası kesilmeyen yani ebediyet aleminde cennet aleminde bunlara sonsuzluk aleminde bunlara ebediyen ecir şahapların nimete karşılığı var yani insan demek dünya hayatında zaten hayatımız belirli muhteremdir Allah katında takdir edilmiş nefeslerimiz sayıldı, alın yazımız yazılmış kaderimiz çizilmiş muhteremler elimizde bir şey yok Evet kul tebbir alır. El-Abdül bir Vallahi yukarı diye bak. Kul tebbir alır ama yine Allah'ın takdiri neyse o olur. O olur tebbiri alacağız. bugün görevimizdir. Almazsak günahkar oluruz. Tebbir alacağız. Ama Allah'ın takdirini ne olacak mu? Alın yazımız yazılmış. Da kader hartamız çizilmiş ömrümüz belirli, nefeslerimiz sayılı muhteremler kimse bununla kalamıyor, kalamayacağız böyle. kalamayacağız çünkü değişim böyle, i̇şte devran böyle böyle, devran bu şekilde bunun için demek ki aman işte namaza vakit bulamıyorum yok, bu dünyadan kısacağız ayrıca kısmayacağız Buraya gideceğiz ki böyle. Ebedi alemi. Fema yüke zibüke ba'di bidin mevla bir riyâ. Fema yüke zibüke ba'di bidin. Buradaki yüke <gülüyor> zibüke <gezimli> ke zamiri mefhul olarak gelir. Yani seni anlamına gelir. Seni bütün bu gerçekten sonra dini yalanlamaya sevgiden nedir? Mevla sarı. Ey insanım. Bu kadar gerçekler karşısında, gerçek karşısında hak belirli, gerçekler belirli, bütün bu olaya karşında senin dini, buna din amaç da din gününü, yani hesap günü, mahşer günü, ya anlamak sevk eden nedir? ya yani hatta bu fir tacip. ki yani nedir yani böyle, böyle soruyor bana şey. Bunu bir anlamı da ma me anlamında. O zaman Kezan Beygam Beygam Selahiddin Ya Muhammed o din gününe yalan ne kimdir o bakalım kimin adına kanununa yalanlamak yani haşa mahşer olmaz demek falan Ne kadar saçmalık müser. Çılgınlık kanıtlarında, çılgınlık böyle bir şey. Yüce Mevla'sının nedir diye yaratmak böyle diyor. Nedir ki kişi yarattığı ki işi ele almış der bakınız. Ölü toprak maddeleri vakti. Ve hayat verir onlara Mevla'm. Allah'a su gönderiyor, şunu veriyor, güneşi veriyor Mevlam. Bir düzen var. Bir kural koyu Mevlam bebeşe. Düzen çalışıyor, ama çalışıyor, düzen çalışıyor bebeşe. E yarın mahşedir Rabbim başka düzenlerde yürürlüğe koyacak bebeşe. İslam'ın suru üflerken yeni düzen yürürlüğe konacak, her şey o düzen göre olacak muhtemelen Kün Küm fevküm bebe. Rabbim ol dedi dediği anda Rabbin ye Allah yürüle konduan neşe olacak kardeş. Biz yoktan var eden adamdan. Ana karnından çıkaran devyetan bizim dünyaya gönderen Mevla'm. ele ne var ki Ya. Ölmek elimizde var özel kardeş. Sema ilkeci batı bitmek elam Yani tacif fiile yani ne acayip şey, zavallı insan, gafil insan nasıl kendini yalanlayabilir? ''Eleyh sallahu bir hakimin hakimi'' ''Eleyh sallahu bir ahkemin hakimi'' O gücü Allah, o Mevlamız Hakimlerin hakimi değil midir? Yani hükmeden hükmeden Hakim hükmedece isim Ne kadar hükmeden varsa, hüküm sahipleri varsa hükümlerinin yürürlüğe girmesi yine Allah'ın iadesine bağlı muhtemelenler. Yani. Kişi tedbir alır, önlemini alır, planı projesini yapar. Mesela uçak havalanacak, şuraya gidecek. Dünyanın süper gücünün başındadır Orduları, füzeleri vardır. Böylece. Uçak gemileri de vardır. Böylece. Aldığı hüküm yüle girmesine neye bağlı? Allah'ın takdine bağlı ama, ya. bak bir kasırga hayatı feci olatıyor tamam, bir kasırga. Uçak havalan da altı olur uçak paşlanır havalanda da da uçamaz o o gemiler, uçak gemileri, o korkun savaş gemileri, kan kusan savaş gemilerin. Mevla dilerse bir anda al solur denizler ve kabarır denizler bu taraftan. Denizler ve kabarır. Bak. sallah bi ahkemin hakimi. Hükmedenlerin üzerine hükme Allah değil midir? Levl hükmü velituruşyahım. Hüküm onundur bu Son hüküm, kesin hüküm Allah'ındır. Allah'ın hükmetiysen o olacaktır, bak o olacaktır kardeşim. İşte var mı ölüme karşı gelen, var mı ölüme direnen tek kişi kalmış dünya insan tarihinde ormanda, dağda, mağarada yok. Yok mu sen? Allah'ın işini bence, görebiliyor bence. İşte Allah'ın koyduğu fıtriyi kanunlar, bu denge düzen kuralları, çekim kanunları. Allah'ın koyduğu fırsat kanları bunlar, bunlara kimse yürüten kaldıramaz. Hiçbir varlık başla kurala geçemez. Yerler, gökler, güneşler, ay, galaksiler böylece her biri Allah emniyeti boyunca müşahide bana Her biri kendi yörüngesinde Allah'ın koyduğu bir yörüngede hızla döner gezeler. ...ezerler... kendi bir bütündür... ...kântı bir bütündür... ...işte hükü Mevlamızındır Mevlamızındır. Allah hükmü Mevlamız'ındır... ...Mevlamız'ındır... ...Allah'ın hükmü bir de nedir... ...her canlı... ...ölümü... ...tadacak... ...her canlı ölümü tadacak... ...o canlı... ...ne olursa olsun... ...aslan olsun, kaplan olsun... ...insan olsun... ...en büyük devletin başkomutanı olsun... İşte kadar muhafız birlikleri olsun böyle. Tank, top, füze olsun böylece. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince o da ölümü tadacak. Tadacak böylece. Sonra o da toprağa gömülecek böylece. Evet, cenaze töreni belki biraz şaşalı, görkemli olur böylece. ...öyle güzel sözler konuşturuyor... Böyle, ...söyledim yapılıyor böyle işte... Metedilir, övülür böyle... ...aşırı övülür... ...şunlar, bunlar olur... ...hatta bütün devletlerden... Böyle, ...işte başkanları, işte bakanlar... ...şunlar, bunlar gelirler... ...nereye kadar bunlar ama? Mezar kapısına kadar... ...ya mezar kapısına kadar... Sonra ne oluyor? Her bir oradan geri dönüyorlar... ...geri dönüyorlar böylece... O kişi eğer Allah korusun gaflet hayatını geçirmişse ölüm unutmuşsa o geldiği makama güvenmiş parasına, mali durumuna, silahına güvenmiş benim demişse böyle Allah'a karşı gelmişse vay başına gelenler daha zaten ölüm pişman olmayacak Ölüm halinde. Hz Ömer Radim Hazretleri en adil hükümdardan biri Hazreti Ömer. En adil hükümdar. Böylece. Kendi oğlu suç yaptı. Aynı onla onunla verdi. Hatta oğlu ölü cidada verici. Ağladı. Ömer neyi ağlıyorsun? Neyi olarak fazlası vurdun? hayır oğlum ölü diye ağlamıyorum acaba oğlum duyanı daha yavaş vurdum başlığında korkuyorum baktınız Hazreti Ömer bile tabi meclitte saman namazında suikastı uğradı bir mülüsü külahı kendisine saldırdı hançerle zil hançerle döküldü üç gün ağır hasta yattı evinde birinci var ama şöyle demiş son günlerinde keşke demiş dağda bir çabal olsaydım da devletin başına bulunmasaydım. Allah bana bunu soracak. O da adil olduğu halde, böylece Olduğu halde işte insanın sonu bu muhtelendir. Ve Mehlân soruyor hakimlerin hakimi hükmedelerin hükmedeni, hepsinin fevkin hükmeden o Allah değil midir? Allah diye orada. Onun koyduğu kanunlar, onun koyduğu kuranlar, kurallar, onun koyduğu denge düzen, çekim kuvvetleri yüklükte muhtemel. Yüklükte. Hava da onun emrinde dilirse o hava sakin sakin durur, insanı hayat saçar. o hava. Sakin sakin durur. Ama Mevla havaya bir emir verdi, muhtemel verdi, verdi mi? Hele... ...o hava bir de gazaba geldi mi? Bakın böyle. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? O da gazaba geliyor böyle ya. aşırı günah işlenen yerlerdeki... ...toprak da gazaba geliyor böyle Hava da gazaba geliyor böyle O hava bir içti mi? İşte at kamı vardı. At kamı vardı böyle. Işte. Bizden daha kuvveti kim var dediler. Hud aleyhisselam peygamber onlara gönderildi. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselam çok yumuşak ve sakin ve ayaklarına gider, yalvarır onlara. Ey kavmim ne olur? Kuyucu Allah'a kulluk ediniz. O sizi yarattı. ona döneceksiniz. Yıllarca dinlemediler. velan burada Haber onu yahudlara Azap edeceğim onları. Gel, Allah azabı gelecek. Dediler o kafirler. Onlar çok iri iriymişler. Kuvvetiymişler onlar. Bizden daha kuvvetli kim var dediler böyle. Yani haçla milletle savaşalım. Oklu ok, yayını almışlar. Savaştan dediler. Mevlam ne gönderiyor onlara? Bulut. Bulut muhtemelen. Bulut, bulut böyle. Kara bulut böyle. Nedir bulut? Su buhar işte böyle. Su buharı böyle. Ama Allah'ın emrinde. Allah'ın emriyle muhtemelen böylece. Yani bir zerre katiyen boş değil. Vallahi ve billahi değil muhteremler. Havadaki su buharlara, havada ne büyük denizde oluşan su buharı var orada Ben Benim tutunur Allah emmin tam Allah'ın kesin hakimiyeti de bunlara Allah hükmünde bunlar bu şey bereice. haber verdi şu günü başınıza bela felaket gelecek. Gerçi bakalım kim bizi daha etti? böyle yani onun kıtlık verdi böyle zaten bir toplum azdı mı önce doğal dengeleri mu muhtemelen bu Allah bu böylece hangi toplum aşırı günah aldı doğal dengeleri bozulur doğal afetler olur ne düşünün bazı cahiller gafiller efendim bu eşten peygamber zamanda olmuş oldu ney oldu i̇şte azap için oldu işte onları aldı böylece. Onun için olduları muhtemelenler. Kara başladı gelmeye. Kara bulduğu için bundan önce sevimli Bak yağmur bulutu gelirdiler böylece. Ama öyle bir kara ki böyle. Kara böyle. Artık güneş kaplandı. Gece gibi oldu böyle. O yüzden gelince bir fırtınalara gelemiyor zaten geliyorum böylece. fırtına böyle. Amerika'ya vuran fırtına gibi muhtemelen böyle. Kasırga gibi böylece böyle. Öyle geldi ki onlara böylece Ağaçlar çekmiyorlar, eski ağaçlar, böyle. 50 metri ağaçlar böyle kalın, binadan kaştan kalın binalar gövdeleri ağaçlar böyle. Fırtına gelirken ağaçlar kökünden söküp uçuyor havale be ters vuruyor böyle işte. Her şey böyle. toz don ediyor. Bunlara doğru gelince insanlara böyle kaldırıp kalıp yere burada bak muhtemelen. insan yere verdi yere burada insanlar böylece. İşte mutfağım sevgili kardeşlerim, ve bir ya. O Allah hakimden hakimi değil mi? Hüküm O'nundur. Kimse o bozamaz, değiştiremez. O değiştirilemez. ilahi kanun kurallar ne kaldı elimizde? Güzel Mevla'ya kulluk etmek. Ama şu arzede muhteremler ve yemin edeyim bakmısıyla, vallahi yemin edeyim muhteremler. En büyük zevk Allah'a kullukta. Allah kullukta böyle. Ruhsal huzur böyle. gönlün huzuru kalbin tatmin olması. O manevi güzel tatlı feyizler ruhsal zekler Allah-u Teala'ya kullukta. Bunlar böyle. İnşallah yapmaya çalışalım. böyle günahlarımızı. Lillahi Değerli Fatiha.